Türk Edebiyatı'nın önemli Divan Edebiyatı'yla alakalı eserlerinden biridir. İskender Pala, Divane Güzeller adlı eserini kapı yayınlarından çıkartmıştır. 1. basım Ağustos 2004'te, 2. basım Elm 2004'te olmak üzere elimde bulunan kitabın iki basımı bulunmaktadır. Kitabın içinde... 30'a yakın bölüm şeklinde divan edebiyatında geçen mazmunlar ele alınarak divan edebiyatındaki önemli mazmunlar anlatılmıştır. Divane güzeller İskender falanın divan edebiyatıyla alakalı seçkin eserlerinden biridir.